ve Vesselam, Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim. Rahmet elçisine koşan genç ve yakışıklı bir delikanlıydı. Peygamber iklimine yürüyen güzel bir insandı. İmanla şereflenmeye yürüyordu. 25 yaşlarında bir yiğit insandı. Peygamber Efendimiz'in şerefli arkadaşları içerisinde Peygamber Efendimiz'e en çok benzeyen Kureyş gençlerinin gözdesi onların en zarifi ve en yakışıklısıydı. Bu Mekke'nin yakışıklı delikanlısı, toplantı yerlerinin incisi Musab bin Umeyr'den başkası değildi. Dört erkek, bir kız kardeştiler. Musab erkeklerden üçüncüsüydü. Kardeşler içerisinde Mekke içinde en yakışıklı olandı. Annesi Hunas bin Malik, Musab'ına çok düşkündü. Musab'ın ailesi çok zengin bir aileydi. Mekke'nin en gösterişli, en geniş evi onlarındı. Annesi Hunas, Musab'ın giydiği elbiseleri, ayakkabıları, kullandığı sabunları, sürdüğü kokuları Yemen'den getirdirdi. Özellikle kullandığı kokular çok ayrıcalıklıydı. Musab bir sokaktan bir caddeden geçse daha sonra oradan geçenler Musab'ın geçtiğini anlattı. O çok yakışıklı bir delikanlıydı. Bir de en güzel ev bilseleri giydiğinde ve de endamlı yürüdüğünde genç kızlar onu görmek için can atarlardı. Evlerinin pencerelerine ve kapılarına üşüşürlerdi Musab'ı görebilmek için. Mekke'li her genç kızın hayalini Musab süslerdi. Her genç kız onunla evlenmeye can atardı. İlginçti. Musabsa kızlara dönüp bir kez olsun alıcı bakışlarla bakmazdı. Musab bin Umeir artık 25 yaşındaydı. Bugüne kadar gündüzleri Mekke düzlüklerinde arkadaşlarıyla at yarışları yaparlardı. Geceleri ise Acum Dağı'nın eteğinde sabaha kadar eğlenirlerdi. Musab Bin Umeyr 25 yaşındaydı. Kalbinde derin bir boşluk hissediyordu. Sanki içi bomboş bir insandı. Hayatın yavanlığı onu kuşatıyor, onu bunaltıyordu. Tek düze bir hayat vardı. Geceleri eğlenceydi, gündüzleri at yarışlarıydı. Hayat bunun için miydi? Artık Musab, tefekkür iklimine yavaş yavaş giriyordu. Geceleri arkadaşlarıyla eğlenirken o bir keşeye çekiliyor, oyunlardan uzak kalmak istiyordu. Artık oyunlara karşı ciddi bir ilgi duymuyordu. Arkadaşları ona, senin derdini biz çok iyi biliyoruz diyorlardı. Musa arkadaşlarına soruyordu, peki benim derdimi söyleyin. Onlar, hayatında bir kadın yok. Kadın olmayınca tabii ki böyle sıkıntı duyacaksın diyorlardı. Hakikaten Musab, dünyanın bütün tatlarını fazlasıyla tatmıştı ama zinaya asla yönelmemişti. Oysa Mekke sokaklarında yürürken evlerin perdeleri hemen açılırdı. Nice kızlar Musab'ın dikkatini çekmek için yolunu gözlerlerdi. Musab uzaktan göründüğünde kızlar hemen önünde alımlı çalımlı yürümeye başlarlardı. Ama Musab bin Umeyr Hz. Yusuf'tan izler taşıyordu. Bir kez olsun kızlara dönüp bakmıyordu. Bunun nedeni şuydu. Onu fıtratının temizliği koruyordu. Yaratılışında olan güzellikler, haya duyguları onu kuşatıyordu, onu koruyordu. O fıtratını kirletmekten özenle kaçıyordu. Fıtratında olan tertemiz hali aynen koruyordu. Musab bin Umeyr, Melül Mahzundu. Kalbinin boşluğunu, kalbinin sesini nasıl cevaplayacaktı? Kalp dolmak istiyordu, kalp doymak istiyordu ama bu nasıl olacaktı? Musab bin Umeyr 25 yaşlarındaydı. Hıranur dağında alemlere rahmet olana vahiy geliyordu. Kalpler vahiyle dolanacaktı, ile doyacaktı. Aradan belli bir zaman geçiyordu. Peygamber Efendimiz'in çevresinde bir nur halkası oluşuyordu. Karanlığın girdabından nurun aydınlığına ulaşıyorlardı. Bir avuç mümindiler. Mekke'de tevhid dini yavaş yavaş duyuluyordu. Peygamberi yer yer gündem yapıyorlardı. Musab bin Umeyr, arkadaşlarından bin torunu Muhammed'in kendisini peygamber ilan ettiğini, atalarının putlarını kabul etmediğini, Asıl olanın Allah'a kulluk olduğunu duyuyordu. Duyuyordu ve çok etkileniyordu. Zira putlar onun kalbine hiçbir şey söylemiyordu. Putlarda ne hal vardı ne hareket vardı. Putlar anlamsızdı. Putlara bağlananların kalpleri de bomboştu. Artık Musa bin Umeyr, Peygamber Efendimiz'e ilişkin duyduklarından sonra uykusu bütün bütün kaçıyordu. Derin düşüncelere dalıyordu. Daha önceden Habbab-ı tanırdı. Bu demirlere şekil veren güzel adamı iyi bilirdi. Binbir duygular içerisinde Habbab'ın demirci dükkanına yöneliyordu. Habbab onu uzaktan görünce ruhunda bir dalgalanma olmuştu. Habbab iman iklimine girmişti. Şimdi Musab kendine doğru geliyordu. Musab'a konuyu aşmanın tam zamanı diyordu. İslam'a anlatmanın heyecanını yaşıyordu. Musab'a İslam anlatacaktı Musab'ın Müslüman olmasını Bütün varlığıyla istiyordu Musab demir dükkanına girerken Habbab heyecanından Ateşte kızaran demiri eline alıyordu Musab Habbab'ın elinde demiri görünce bağırıyordu Ey Habbab yanmıyor musun? Habbabsa içimde ateş yüreğimi yakarken Elimdeki ateşi bedenim hissetmiyor diyordu Musab hayretlere düşüyordu 3-4 gündür Onun da içinde ateşten bir kor vardı Asıl yangın içinde olan Musab'tı Ama Habbab da yangın içinde olduğunu söylüyordu Sonra Habbab konuşuyordu Bir davanın ateşiyle Yanan Habbab konuşuyordu Peygamber Efendimiz anlatıyordu Gelen ayetlerden okuyordu Namaz anlatıyordu tevhidi anlatıyordu Musab sanki eriyordu ya da içinin sorunları dökülüyordu. Birbir bir soruları cevaplıyordu. Hemen arada iman iklimine giriyor, İslam'la şerefleniyordu ve hemen rahmet erçisini, Allah'ın sevgilisini görmek istiyordu. Alemlere rahmet olanla konuşmak istiyordu. Onun sohbetine kalbin açmak istiyordu. Hapapla beraber peygamber iklimine varıyorlardı. Peygamber Efendimiz musaba yakın ilgi gösteriyor. Onunla sohbet ediyordu Musab ömrünün en tatlı anını yaşıyordu Rahmani esintiler duyuyordu Peygamber Efendimiz Musab'a Ey Musab dikkatli ol Müslümanlığını ailene belli etme buyuruyorlardı Musab'ın hayata bakışı değişiyordu Varlıklara bakışı değişiyordu Hayat onun için bütünüyle anlamlar dünyasıydı Artık Musab derin bir değişim içindeydi Annesi kısa zamanda Musab'daki değişikliği seziyordu. Ama tam da çözemiyordu. Artık Musab akşamları eğlenceye çıkmıyordu. Gündüzleri at yarışlarına katılmıyordu. Her fırsatta Darül Erkam'a, peygamber iklimine gizli gizli koşuyordu. Annesi daha bir işkillenmeye başlıyordu. Zira her sabah annesinden para isteyen Musab artık para da istemiyordu. Annesi Hunas, Babasının amca çocuğu olan Osman bin Talha'yı görevlendiriyordu. Onu takip etmesini, neler yaptığını tespit etmesini istiyordu. Osman bin Talha, Musab'ın tenhalara gidişini, orada namaz kılışını görüyordu. Koşarak Musab'ın annesine geliyor ve Musab'ın hallerini anlatıyordu. Annesi büyük bir telaşa, büyük bir öfkeye kapılıyordu. Musab geldiğinde annesi Hunas, hemen atalarının dinine dön. Türedidiğini terk et. Senin kölelerle beraberliğine gönlüm nasıl razı olur? Hemen onlardan uzaklaştıyordu. Annesi üst üste tehditler savuruyordu. Musapsa öğrendiklerini annesine anlatmaya çalışıyor. Ama annesi hiç oralı olmuyordu. Annesi Musab'ı cenderelerden geçirmeye karar veriyordu. Öncevin'in bir odasına hapsediyordu. Belli bir süre sonra Yeni dini inkar et diyordu Ama Musab tavrını Aynen sürdürüyordu Bu kez annesi aç bırakıyordu Açlıkla dize getirmek istiyordu Musab'a yeni dinini Terk et diyordu Musab hak bildiği yolda devam ediyordu Bu kez annesi işkenceye başlıyordu Kırbaçlarla dövdürüyordu Musab'ın nazenin tenine kırbaçlar inip çıkıyordu Annesi yine yeni dini terk et diyordu Musab Allah'ın dininden zerr taviz vermiyordu Nübüvvetin beşinci yılıydı Peygamber Efendimiz bir grup Müslümanı Habeşistan'a gönderiyordu Habeşistan'a hicret vardı Musab hicretten haber oluyor ve bir yolunu buluyor evden kaçıyordu Habeşistan'a hicret edenlere yetişiyordu Mekke'nin incisi Musab şimdi uzak diyarlara yol alıyordu Sanki Mekke onu dışarıya atıyordu Aradan üç ay geçiyor, bir yanlış haberle tekrar Mekke'ye dönüyorlardı. Bu zaman diliminde en küçük kardeşi Ebu Rumi, iman iklimine koşuyor ve İslam'la şerefleniyordu. Abi Habeşistan'dan dönünce iki mümin kardeş hasretle birbirini kucaklıyor, büyük sevinç yaşıyorlardı. Annesi Hunas ümitlenmişti. Habeşistan'dan dönüşü annesini ümitlendirmişti. Oğlunun halini öğrendiğinde yine hüzünlere gömülüyordu Zira oğlu Musab'ta bir değişiklik yoktu. Musab, mümin Musabdı. Nübüvvetin altıncı yılıydı. Habeşistan'a hicret vardı. Musab bin Umeyr, küçük kardeşini de alarak Habeşistan'a hicret ediyordu. Bu kez de uzun bir zaman kalmıyor ve Mekke'ye dönüyordu. Hazreti Efendimiz anlatıyor. Bir de baktık, Musab eski bir elbisenin içinde bize doğru yürüyor. Peygamber Efendimiz gelenin Musab olduğunu görünce bir anda 5-6 yıl öncesi Musab'ı hatırladı. O göz kamaştıran elbiseler içerisinde herkesin iç geçirdiği ayakkabılar içerisinde kendine mahsus kokular sürünüp Mekke sokaklarında yürürken kızlar görmek için can attığı Musab'ı hatırladı. Musab şimdi Yırtık ve yamalı bir elbisenin içindeydi. Peygamber Efendimiz yanındaki arkadaşlarına Dünyayı bütün ahalisiyle değiştiren Allah'a hamdolsun. Şu genci görüyor musunuz? O önceden anne ve babasının en sevgili varlığıydı. Daha sonra Allah ve Resulü'nün sevgisi Anne ve babasının sevgisini kalebe çaldı. Allah ve Resulü'nü tercih etti buyuruyorlardı. Hoşçakalın.